Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde 10 yıllık bir süre içinde soya yetiştirilen çiftlikleri genişletmek için Amazon'da 1000 km kare yağmur ormanı kesildi. 2006'da dönüm noktası olan Amazon Soya Moratorium'u 2008'den sonra ormansızlaştırılan topraklarda yetiştirilen soya fasulyesinin satışını yasaklayarak tanıtıldı. 2004'ten 2012'ye kadar Amazon'daki ağaçların kesilmesi ise %84 oranında düştü. Ancak son yıllarda ormansızlaşma hızlı bir şekilde tırmandı ve geçen yıl 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kampanyacılar ormansızlaşmanın Başkan Jair Bolsonaro'nun söylemi ve politikaları tarafından cesaretlendirildiğini söylüyor. Moratorium sadece soya için geçerli olduğundan çiftçiler... Sığır, mısır ve diğer mallar için araziyi temizlerken ormansızlaşmaya neden olmadan satış yapabildiler. Ormansızlaşmayı haritalamak için araştırmacılar Mato Grosso eyaletinde soya yetiştirilen arazinin uydu verilerine baktılar. Araştırmalar moratoriumun yağmur ormanlarının doğrudan soya tarlalarına dönüştürmesi eylemini başarıyla durdurduğunu gösterirken bir yandan da ormansızlaşmanın devam ettiğini ortaya çıkardılar. Araştırmaya göre Mato Grosso'da 2009 ve 2019 yılları arasında yaklaşık 1000 kilometre karelik yağmur ormanı çiftçiler tarafından soya dışındaki malları yetiştirmek için ormansızlaştırıldı. Brezilya'daki soya tüccarlarının ana birliği olan Brezilya Bitkisel Yağ Sanayicileri Birliği yani ABIOVE, Moratorium'un soya üreten bölgelerdeki ormansızlaşmada önemli azalmalar sağladığını söyledi. Polonya genelinde reklam panolarında ve gazetelerde Polonya Termik Santraller Birliği iklim politikalarına saldırdı. İlanlarda Avrupa Birliği'nin iklim vergisi enerji üretim maliyetlerinin %60'a kadar Avrupa iklim politikası eşittir, pahalı enerji yüksek fiyatlar derdi. Aktif için yazdığı bir makalede Başbakan Mateusz Morawiecki de Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemi yani ETS fiyat artışı kontrolden çıktı ve Avrupa Birliği vatandaşlarının hane bütçelerine vuruyor demişti. Polonya parlamentosu da Avrupa Birliği'ne ve ETS'yi askıya almaya ve reform yapmaya çağırmıştı. Muhafazakar gazeteci Thomas Sommer ise bir tweet attı. Polonya karşıtı yeşil lobicilik birçok Polonyalının Enerji yoksulluğuna neden oldu? Neden kimse bu insanları durdurmadı? Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemindeki kirletici elektrik üreticiler için bir karbon ödeneğinin fiyatı 2020'de 3 katına çıkarken bir düşünce kuruluşu maliyetin bir hane faturasının %60'ını değil %23'ünü oluşturduğunu söyledi. Ülke kömürden yenilenebilir kaynaklara daha hızlı geçseydi bu oran daha az olurdu. %60'lık rakam kömür üreticilerinin karşı karşıya olduğu maliyet için yanlış değil. Yüksek fiyatların ana itici güç olduğunu ima etmek çok yanıltıcı deniyor. Termik Santraller Birliği olarak yanlış bilgi yayın. Yeşil Gazete'den Eylem Yılmaz'ın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yerüstü su kalitesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği 2021 yılında yapılan bir değişiklikle su kalite sınıfı renk kodlarından çok kirlenmiş suya karşılık gelen kırmızı renkte ifade edilen dördüncü sınıf su kalitesi ilgili tablodan çıkarıldı. Bursa su kolektifi zaman zaman siyah ve hatta mor renkte akan minlüfer çayında yapılan değişiklikle üçüncü sınıf orta kalitede su sınıflandırıldığını belirterek analiz sonuçlarının bunun aksine kanıtladığına dikkat çekiyor. Kolektif yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Kirletici parametreler için ulusal çevresel kalite standardı yani ÇKS değerlerinin bakanlıkça belirleneceği ve herhangi bir kirletici ve veya öncelikli maddeye ait tekil izleme verisi bakımından maksimum izin verilebilir çevresel kalite standartı yani MAK-ÇKS ile karşılaştırılacağı ifadesinin yer aldığı su kütlesinin nihai durumu orta seviye kirli suya düşürülür ibaresiyle durumun vehametinin sözel dönüşlerinden başka bir şey ifade etmemekte Bahse konu yönetmelik değişikliğiyle Bursa ve diğer kentlerdeki kirlilik kriterleri için değerler 3. sınıf orta kalitede sınıf ile sınırlandırılmış olup böylece çok kirli tanımı ortadan kaldırılarak çok kirli sular yok sayıldı. Denmiş. kolektiften çevre mühendisi Sultan Gülşen yapılan değişikliğin ve çalışmaların şeffaf olmadığını belirterek bu şekilde biz suyun çok kirli olup olmadığını bilemeyeceğiz. Çünkü hep orta kalitede olarak geçecek diyor. Düzenlemeden önce Nilüfer Çayı 4. sınıf olarak çok kirli sular kategorisinde yer alıyordu. Bu suyun herhangi bir yerde kullanımı mümkün değildi. Avrupa Birliği'nin su çerçeve direktifine göre uyumlandırıldığı için yönetmeliğin değiştiği belirtiliyor. Bu kapsamda 3. sınıf yani orta kalitesi olarak derecelendirildi. Böylece uygun arıtım yapılmadan sonra bu suların kullanımının öne açıldı. Fakat şöyle bir problem var. Orta kalitedeki bir suyun parametrelerine baktığımızda Örneğin 50 ppm'den çok yüksek değerler için orta kalite çıkıyor ama Nilüfer çayının herhangi bir noktasında alınan örnek ölçüldüğünde 400 ppm çıkabiliyor. Bu 9. ay yapılan ölçümün sonucu. 8 kat fark çıkıyor. Yönetmelikte de şöyle denmiş. Kimyasal kirleticilerin değerleri yüksek olsa bile ekolojik tanımı yani kalite sınıflanması çok iyi, iyi ve orta olduğu için sadece bu 3 sınıfa göre değerlendirilir. Bu su orta kalitede bir su diyor. hayır. Bu su kirli bir su demiş Gülsün. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.